1107 numaralı konu, Habeşistanlı birisinin Hazreti Peygamber'den cennetin vasıfiyarını dinlerken düşüp ölmesi, Hazreti Peygamber, Habeşistan'dan kendisini ziyarete gelen bir habeşliğe istediğini sor, buyurdular, bunun üzerine adam, ey Allah'ın Resulü, sizler renginiz, suretiniz ve peygamberlikle bizden üstün kılındınız, acaba senin iman ettiğine iman eder ve senin amel ettiğinle amel edersem cennette seninle beraber olur muyum? dedi.